Cennetlikler cehennemliklere Rabbimizin bize vadettiğini ettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin vaad ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenirler. Onlar evet derler. O zaman aralarında bir duyurucu Allah'ın laneti zalimlere diye seslenir.